İmam Gazali'yi konuşuyoruz. İhya Ulumuddin, onun böyle klasikleşmiş eseri İhya Ulumuddin'i konuşuyoruz. İmam Gazali'nin ilim yürüyüşünü, yolculuğunu, şahsiyet inşasındaki hassasiyetlerini, gayretlerini konuşuyoruz. İhya deyince onun içerisinde İki bölüm daha vardı, onu bugün konuşalım diye düşünüyoruz muhterem hocamla. Gazali e, İhya'da e, Mühlikat ve Münciyat diye e, iki bölüm e, oluşturmuş, yazmış. Yani onlar da o eserin önemli bölümlerinden ağırlıklı, ağırlıklı bölümlerinden ee, onu inşallah konuşalım. Mühlikat neyi kapsıyor, kelime anlamı ne, ee, neyi kapsıyor, münciyat neyi kapsıyor, ee, din ilimlerinin ihyası diye isim verirken kitabına neden böyle iki bölümü de oraya derc etme e, gereği duymuş büyük İslam alimi... Onları konuşalım muhterem hocamla diye düşünüyoruz. Hocam buyurun söz sizde. Bismillahirrahmanirrahim. İhya ulumu din, din ilimlerinin canlandırılması, evet. yaşatılması anlamında bir isim. İhya, canlandırma. İhya, canlandırma. Evet. Bu isimde bir defa bir hasretin yankılanışı var. Evet. Yani Gazali Rahmetullahi Aleyh. ...din ilimlerinin... ...bütün bol kitaplara rağmen... ...öldürüldüğünü... ...düşünüyor... Evet. ...yani din... ...din ilimlerinin başta fıkıh ilmi... ...olmak üzere... ...mecrası dışına taşırıldığı... ...şeklinde bir kanaati var ki... ...bu kanaatte yüzde... ...yüz haklı... Evet. Ee, ...özellikle fıkıh ilmindeki... ...kitabını başlatırken de... ...Hiyâül-ü ilimle başlıyor ilmin tarifi ve ayrıntılarıyla başlıyor fıkıh ilminin zayi edildiğini düşünüyor aynı şekilde kelam ilmiyle ilgili mesela ciddi tespitleri var kelam ilminin e, avamın zihninin sulandırılmasına sebep olacak şekilde kullanıldığını düşünüyor e, kaygı duyuyor kaygı duyuyordan ziyade görüyor Evet. Görüyor. Yani insanların ahiret için öğrenilecek şeyleri, ahireti batırmak için kullandıklarını görüyor. Evet. Yani bir deyim yerinde ise, inşallah benzetmemiz doğru olur. Yani doktorların insan kestiğini görüyor. Evet. Yani alimler insanlara iman hayatını kurtaracak yerde imanlarına sebep oluyorlar. Evet. Gibi yani. gibi bir doktor benzetmesine benziyor. Yani sağlık üzerinde tür jimnastik yapıyor gibi doktor oynuyor, oynuyor hastayla evet. gibi evet. oluyor alimin işte mesela uçsuz bıçaksız tartışmaları halkın düzeyine indirmeleri vesaire evet. bu sebeple bazen şimdi de bazı televizyon kanallarında yapılan dini zeminde tartışmalarda yani öyle bir spor şeyi gözleniyor hocam yani ya da ...kendi cüretini ispat etme ...ilmi, evet, cedaretini... Evet. ...yani derin bilgilerini... ...ispata yönelikmiş gibi sanki... ...belki şahsın niyeti o değildir ama... E, ...yani neticede... ...o noktaya, noktaya ulaşılıyor... Evet. ...Gazali evet. rahmetullahi aleyh... ...bu gidişata bir tur... ...demeyi düşünüyor... ...zaten başının döndüğü döneme aittir... hiyâül ...Gazali... ...yani 40 yaşlarına geldiğinde... ...ki 20 yaşında eser vermeye başlıyor... ...40 yaşına geldiğinde... ...başı dönüyor bir miktar... ...ne o, demek istiyoruz... ...başı, başı dönüyor, dönmekle ne? şunu istiyoruz... ...yani siyasi olaylar bunaltıyor onu... ...gerçekten bunalacak kadar... ...yoğun... ...çetrefilli olaylar var... ...Selçukluların... ...bir tür parçalanma dönemi... Onun evet. ...dönemi... ...yani o Alpaslan'dan sonraki... ...heybetli günler yok... Melik Şah bile rahmet okunuyor. Melik evet. Şah rahmet okunuyor o dönem cinayetler ardarda geliyor. İşte ya daha önce de işte batiniği, kahsatsı, aşaşiiler yoğun baskı yapıyorlar. Evet. Onu da bir miktar rahatsız ediyor evet. aşaşiiler. Yani bir ikincisi ümmetin önünde durması gereken ve o zor dönemde madde ve manada. ...başta durması gereken... ...alimler... ...tasavvuf erbabı... ...yani kişiliği... ...ümmetin sorumluluğunu taşıması... ...gerektirenlerin... ...bunu yapamadıklarını da görüyor... ...yani birbirleriyle... ...cedelleşiyorlar... ...ilim ve talebelere... ...çok ağır meseleleri... ...indiriyorlar... ...onlar halka yayıyor... ...bugünküne benziyor da... ...televizyonla yapılmıyor... ...Yutop'tan yapılmıyor da... ...camilerde yapılıyor bu işler. Evet. Yani o zamanki medreselerde yapılıyor... Evet. E, ...diyelim. E, bir taraftan da... Ha, ...onun döneminde Haçlılar... ...hazırlık yapıyorlar... ...Kudüs'ü almak için. E, bunlar yani... ...Gazali'nin başını döndürüyor. Evet. E, derin bir tefekküre... ...dalıyor. İhya-ül-Muddin o günlerine... ...evin evet. evet. yerinde ise... ...ben e, şöyle anlamak istiyorum... ...Gazali'yi... Yani, allah Teala onu... ...iyice başını döndürttü... ...çünkü her şey Allah'ın kaderiyle... ...döndürttü, döndürttü... ...sonunda çare üretmek zorunda kaldı... ...Gazali... ...o ürettiği çare ihya-i u dindir... ...Evet... ...Gazali'nin... ...tenkit edildiği şeylerden biri... ...siyasetten uzak durduğu... ...şeklindedir... ...bu yanlış... ...Gazali siyasetli iç içe biridir... Evet. ...yani valilerle, sultanlarla irtibatı var. Sadece e, Haçlılarla ilgili e, saldırı esnasında Aksa'yı işgalleri döneminde, Hatay'ın işgali döneminde bu iki büyük faciada e, herkes bundan bir şey söyle yapalım diyor. E, bu siyasetçi değil, medresesinde bir alim. Evet. Yani kalabalık bir ordu gelmiş ümmetin siyasi sorumluluğunu taşıyan adamlar kenara çekilmişler. Yani gazari ne üretebilir o gün? Ne evet. diyebilir insanları. Dese ne olur daha doğrusu? Evet. Dese ne olacak? Ama İhya-ül-ümddin siyasetin temel şeyleri var içinde. İlim var. E, Müslümanın günlük hayatı var. Çok güzel pedagojik tespitler var. Pedagoji bölüm bir bölüm yok i̇hya ül evet. ama ...baştan sonra bir pedagog okuduğunda... ...belki 500 sayfa not çıkaracağı kadar... ...malzeme var onda... Ee, ...ondan sonra... ...ibadetlerin tamamı zaten... ...ibadet mantığı da var... ...ve Gazali'nin... ...asıl çalışma alanı... ...kalp terbiyesi... İşte belki ee, o mühlikat... ...mühlikat, mühciat o, o bölüm ...kalp eğitimi zaten bölümü... ...bir de hocam yani böyle bir başlık... ...şimdi... Yani bizler de medyanın içindeyiz. Yazı yazıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi siz konuşmalar yapıyorsunuz. Bir gündem belirliyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani ben şunu konuşayım Kayseri'de, şunu konuşayım ne bileyim işte İstanbul'un falanca semtinde diye. O tespit ederken de siz diyorsunuz ki bu bir ihtiyaçtır. Hitap edeceğim insan topluluğu için ihtiyaçtır diyorsunuz. Herhalde İmam Gazali'de Diyor ki ben ümmetin gündemine onları helake götürecek riskli alanları işaret edeyim. Kurtuluşlarına vesile olacak alanları göstereyim gibi değil mi? Böyle bir Aynen hassasiyet şüphesiz. söz konusu. Aynen öyle yani zaten bir alim yaşadığı toplumun dertlerine çare bulmayacaksa kendi kapasitesinde şüphesiz. Kitap yazmasının bir manası yok ki, her şey yazılmış zaten. Evet. Yani Gazali'den 200 sene önce de bu kitaplar yazılmıştı. Yani Kuşehri Risalesi'nden Muhasibi'ye kadar bir sürü yazılmış kitaplarımız var. Muhasibi, ondan çok daha güzellerini yazdı ama e, tabiin döneminin e, sorunlarını gündeme getiren bir üslupla yazdı. Gazali, yaşadığı asrın e, sıkıntılarına çare üretmek için yazan birisi. E, onun mesela batinilik sıkıntısına karşı yazdığı eseri bunu gösteriyor. Felsefenin çizmeyi aşmış tavırlarına karşı yazdığı eseri bunu gösteriyor. İhiyâülü müddinde neredeyse yüzde yüz diyebileceğimiz şekilde böyle bir eserdir. Yani yaşadığı çağda Müslümanın kalp dünyası sorunludur. Kardiyoloji sorunları yaşıyor Müslümanlar. Yani evet. kalpte sıkıntı var. Aslında bu bütün zamanlarda. Bütün onu şimdi söyleyeceğim. Yani kendi sorunlarını keşfetmiş ama ne hikmettir ki bugün Gazali'nin 3-4 tane başlığı modern bir başlık yapılsa bu kitap bugün gerekiyor da yazılmış kadar taze. Zaten Gazali bugün Türkiye'de ...İslam aleminde, Hindistan'da... ...her yerde canlı bir kitap olarak bırakan odur. Evet. Yani... Herkese eski, bir tekabül eden bir... Herkese tekabül ediyor ve zaman eskitemiyor onu. Evet. Ana konularla ilgileniyor. Evet. Mesela sadece batiniyilik diye bıraksaydı... ...ki Gazali'de çok... ...mesela batiniyilikle savaş var... E, ...Fadahül Batiniye diye kitabı var... ...yani onların sapıklıklarını anlatan... ...o olsaydı Gazali'yi şöhret yapan... ...bilemedin iki asır sonra... ...Gazali biterdi. Niye? Evet. O ekol çökünce, siyaset sahnesinden... ...çekilince, tarihi... ...bir kitap olacaktı. Yani... Evet. E, ...nasıl diyelim... ...Endülüs'te bir köyün... E, ...içindeki bir olayı anlatan... ...bir kitap diye kalırdı. Evet. Ama Gazali'ye bugün bakıyoruz... ...bugün mesela... ...bir İslam klasiği olarak... ...bir Müslümanın evinde muhakkak bulunması gereken... ...kitaplar sorulduğunda... Ya İhya'yı yazmaya bile gerek yok. Yani o onun dışında şuradan başlayalım. Yani o bir zaten. Şuradan başlayalım diyeceğimiz kadar değerli bir kitap. Evet. Belki ilmuhal kitaplarının önüne geçemeyebilir. Yani ilmhal farz bilgi çünkü. Ama ilmhal kitabından sonra bir Müslüman ailece İhyaül-ü din tanımak zorundadır. Niye? Yani birlikte okumak değil mi? Belki. Ailece. Yani aile. aile olduktan sonra kitaplar iki türlü eş filanca branştansa o onları okuyacak. E, hanımı filan branşı biliyorsa onu okuyacak ama bir de aile boyu kitaplarımız var bizim mobilyamız evet. gibi. Evet. Yani mobilya nasıl birlikte ortak kullanıp. Birlikte teneffüs edeceğimiz. Birlikte. Çünkü birlikte okunması daha bir bereket, daha canlılık e, nedeni olur. Bu sebeple İhya i din Müslümanlara allah Teala'nın bir ikramıdır. Bütün asırlarda istifade edilecek bir eserdir. Şüphesiz Kur'an değil. Şüphesiz hadis-i şerif değil. Şüphesiz İmam-ı Azam'ın Fükül Ekber kitabı değil. Yani kendi çapında ağırlığı olan... Her birinin olan... kendi alanında... E şüphesiz. Evet. Yani ama Gazali'nin... ...mesela ilimle ilgili anlattığı ilk yüz sayfası diyelim... ...ilmin niteliklerini anlatıyor. Bugün algılanacak çok bir şey yok orada. Evet. Neden? ...öyle bir ilim tablosu çiziyor ki... ...aa ne güzelmiş... ...deyip bırakacağımız düzeyde... ...bir şeyden söz ediyor. Evet. Ama mühlikat, münciyat... ...dediği... ...yani helak eden şeyler... Biraz açalım hocam. Açacağız şimdi, şimdi onu, deyip deyip duruyoruz. Evet. Nedir bu mühlikat? Ne diyemiyoruz ki hocam. Evet. <gülüyor> ya da mühlikattan çıkamıyoruz. Evet. Bir türlü. Şimdi... ...o bölüm ise... ...mühlikat, münciyat bölümü ise... O gün gerekliydi, neden insanlar yalan konuşuyorlardı, insanlar ibadetlerini ihmal ediyorlardı. Bugün de gerekli, yalan duruyor hala. Evet. Hala sabah namazına kalkma zorluğu var. O günle bugün arasında insanın manevi hastalıkları açısından çok bir fark yok. Siyasi olayların başlıkları değişmiş durumda. Başlıklar değişmiş, içerik aynı. İn, i̇nsan... İnsan olarak devam İn, ediyor. İnsan aynı. İnsanın kalp problemleri de değil mi? Hastalıkları yani, da. Hastalıkları, sıkıntıları. Yani o günkü şeye mesela caminin önündeki bir dedikodu sebep oluyordu. Şimdi cep telefonu sebep oluyor ama gıybet yapılıyor. Evet. O zaman da vardı gıybet. Mühlikattan biri olarak. E, bugün de gıybet var. Yarın da olacak bu kalkmaz. Kalkmaz. Neden kalkmaz? İnsan kendisi dışındaki şeyleri gündem yapmaktan hoşlanıyor çünkü. Bilmiyorum. Susamıyor isterseniz Bunu daha derine gitmeden önce şu mühlikat kelimesi ne anlama geliyor? Mühlikat münciyat kelimesini anlamak geliyor. İki zıt kelime bunlar. Evet. Mühlikat ve münciyat kurtarıcılar ve batırıcılar demek. Evet. Mühlikat batırıcılar. Mühlikat batıran şeyler. Evet. felaket yani sürükleyen. Helak eden şeyler. İnsanı ...helak eden şeyler var... ...manevi evet. alanda tabi... Evet. ...ve kurtaran şeyler var... Evet. ...mesela istiğfar... ...münciyattandır... ...neler saymış böyle aklınıza gelenler... ...hemen önümüze... ...şeyi almadık ihya'ya mı Hocam ihya'ya alırsak bize en az 10 saatlik... ...program, saatlik lazım, program, lazım, yani. program bugün, lazım ...bugün 10 evet. saatte anca çıkarız... Evet. ...dev bir çalışmanın evet. içinden çıkamayız... ...şimdi mülikatta... ...kalp hastalıkları diyor... Evet. Kalp hastalıkları. En başta şirk evet. bir kalp hastalığı. Kalp hastalığı. Kalp hastalığı. Mesela cahilik, cahillik cahillik, evet. cahil kalmak bir kalp hastalığıdır. Cihalet, bir. Evet. Kibir bir kalp hastalığıdır. Evet. Ondan sonra yalan bir kalp hastalığıdır. E, haset kalp hastalığıdır. Nefret kalp hastalığıdır. E, gıybet kalp hastalığıdır. Dedikodu kalp hastalığıdır. İftira kalp hastalığıdır. Suizan insanlar hakkında art niyetli düşünmek kalp hastalıdır. Bunun gibi maddeleri sayıyor. Yani birçok şey saydınız. Mesela bunları biz uzuvlarımızla yapıyoruz diyelim gıbeti uzuvlarımızla yapıyoruz. Ama dediniz ki kalp hastalığıdır. Değil mi? Yani demek ki farkına varmak gerekiyor. Trafo ki... üzerinden sorun konuşuyoruz evet, çünkü. Evet. Evet bir insanın e, parmağında bir çatlak oluyor ama e, bu beyinle ilgili bir olay. Evet. Yani insanın eli kaşınıyor. E, ana merkez beyin bunun kaşındığını ikaz ediyor. Her şey yani insanın yönetim merkezinden idare edilince. Bizim e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifiyle yola çıkabiliriz bu konuda. Efendimiz ne buyuruyor? İnsanda bir et parçası vardır ki o et parçası düzgün olursa insan düzgün olur. ...o et parçası bozuk olursa insan bozuk olur... ...kalptir dikkat edin diyor... Evet. ...dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... kilitliyor her şeyi... Evet. ...çünkü yalan dille söyleniyor... ...harama gözle bakılıyor... ...çalma elle yapılıyor... ...ama bunların hepsiyle ilgili... ...itikatta... ...terbiyede, eğitimde sorun olduğu için... ...ortaya çıkıyor bunlar... ...yani dağınık merkezlerde... Suçluyu arama yerine ana merkezde el koymak gerekiyor suçluya. Ana merkezimiz kalbimiz bizim. Evet. Kalpteki arızalar. Bu arıza kötü arkadaştan olabilir. Kötü eğitimden olabilir. Allah korkusunun azalmasından olabilir. Her halükarda ahlaksızlık diye bildiğimiz herhangi bir şeyin temelinde kalp var. Kalbi bozuk olan insanın... ...gözünden de arıza beklenir... ...dilinden de arıza beklenir... ...yürürken ayağının sekmesinden de... ...bir arıza beklenir... ...yani çünkü ana merkezde arıza var... ...bu sebeple Gazaliyi okuyanlar... ...kalp, kalp kavramının... ...çok yoğun kullanıldığını göreceklerdir... Evet. ...sık sık kalbe atıf yapıyor... ...kalbinde şu var... ...kalbini düzelt... ...kalbin bozulmuş kavramı... ...biz de nispeten Türkçe'de kullanırken... ...kalbi temiz diyoruz mesela... Evet. ...bunu mecazi olarak söylüyoruz tabii. Yani kalbi temiz bir sorun yok bu adamda. <gülüyor> Mesela çocuğun tertemiz kalbi var diyoruz. Evet. Çocuğun tertemiz... ...dolayısıyla çocuk bir yanlış söylese de sürçtü diyoruz. Dili evet. sürçtü diyoruz. Ama yaşlı birinden tereddüt diyoruz. Bunun kalbi, kan damarlarında sorun var bunun diye düşünüyoruz. Gazali e, kalbi merkez alıyor. Bu merkez aldığı kalpten düzeltmeyi ve bozulma nedenlerini keşfetmeye çalışıyor mühlikat dediği kalpteki arıza nedeniyle helake sürükleyen çöküşe sürükleyen şeyler en başta şirk tabi Allahu Teala'e Teala'ya imandaki arızalar itikat bozuklukları belki buna buna bidat bidatı itikat düzeyinde yanlış e, yerlerde sahiplenme e, ondan sonra işte bizim günlük hayatımızda kötü diyebildiğimiz yalan iftira Bu mühlikatı hocam bilmek yani bir şey sağlıyor mu mümine bir ne sağlıyor yani e, bunlar hastalıktır bunlar helaket sürükler bunu bilmemiz bir gerekiyor defa, bilmediğinden nasıl kaçacak ki insan evet evet yani bilmediğinden kaçması mümkün olmadığına göre insan öğrenecek evet öğrenecek reklamı yapılmadan, reklam düzeyine taşınmadan kötülüklerin de öğretilmesi lazım. Evet. Yoksa insan bilmediğini e, tuzak olarak karşısında bulur ve o günde içine düşer. Mesela Allahü Teala niye Firavunu anlatıyor? Niye kafirleri, Nemrutları bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Yani kötülüğün simgesi bunlar. Yuvarlanan bunların düştüğü çukura düşecek. Evet. Demek istediği için Allahü Teala bize bakıyoruz ki Firavun'un cümlelerini ayrıntılarına kadar anlatıyor Allah Teala. Evet. Şöyle dedi, şöyle yaptı diyor. Yanındakilere dedi ki diyor. Halbuki bunlar belki de yani gerek yok Firavun kötüdür deyip bırakabilirdi Allah Teala ama bize izahını biraz daha geniş tutuyor ki tanıyalım, bilelim. Burası tehlike alanı. Tehlike diyor. alanı. Adımınızı atmayın oraya. Yani mi? mesela Ateşin yakıcı olduğunu biz çocuğa öğretiyoruz. Evet. Yani Demliğe tutmasın diye parmağını yaklaştırıyoruz. Bak ciz bu diyoruz. Evet. O da bir hafif değer gibi oluyor. Çocuk demliği daha iç, masada gördüğünde yanaşmıyor ona. Evet. Yani çünkü aksi takdirde demliği öğrendiğinde belki dizi ele yan, yanmış olacak o çocuğun. Evet. Yani büyük bir felaketten önce tanıtmak gerekiyor. Yoksa hmm. e, Gazali de sanki bir İslam toplumunun Mürebbiisi gibi, anne gibi böyle değil mi? Yani daha Bunlar öte. Bunlar tehlikeli alanlardır. Yani toplumda e, düzeltme ıslah projesinin sahibi Gazali. Evet. Yani bunları bütün mesela tasavvuf kitaplarının büyük bölümü bu konudur. Yani kalp ıslahıdır e, ama Gazali'nin getirdiği fark mesela bir yalanı, bir gıybeti haramdır, günahtır. ...diye kesip atmıyor... ...daha ilerilere gidiyor... ...bunun o günkü şartlarda... ...sosyolojik tahlillerini yapıyor... ...o tahlil de bence çok önemli... ...değil mi hocam... ...yani insan fark edemiyor... ...yani bir problemli alanı... ...şöyle diyorum... ...mesela bir doktor... ...ben iyi doktor diyorum... ...mesela hastalığı... ...analiz eden, anlatmaya çalışan, bu şu sebepten kaynaklanır. Şunlara dikkat edersen, e, şu olmaz gibi izah eden insanlar iyi doktordur diye düşünür. Kesinlikle, düşünüyor. değil mi Kesinlikle, hocam? Kesinlikle tabii. Yani sadece ilacı veren değil, e, yani aynı zamanda zihni açan değil mi? O eczacıdır. Zihni açan, eczacıdır. Evet. Yani, zihni açan yani bilinçlendiren evet. hastayı e, önce kendisi hastalığı ikna oluyor hastayı ikna ediyor tedaviye oluşum ve tedavi süreci evet. açısından doktor bu Gazali iyi bir doktor gerçekten evet, iyi bir doktor güzel. ve çok ıı, takdire şayan bölümü hocam mesela Gazali İhyai'yi 80 yaşlarında yazsa idealdi Yani hmm. 80 yaşlarında toplumu 80 sene kemal ehli falan yani, hayat, tecrübe, hayat tecrübesi yeterli Evet, Gerçekten, derdik. Yani hayat, hiçbir şey, kitap okumasa bile evet. 80 sene görmüş adam. Mesela evet. bizim Anadolu'da bir köyde 80 yaşında bir dedeye tamam romatizmalarına karşı tedbir alacağız. Gel sen bize bir te tecrübeni anlat desek. Tarım yaptıysa en azından tarımda bir ciltlik bir kitap verir bize. Evet. Şöyle olunca don oldu, böyle oldu. 80 kere tarla ekmiş bu adam. Evet. Misal yani. Evet. E, ...Gazali kırklı yaşlarında... ...o dev çalışmalara... ...imza atıyor rahmetullahi aleyh... Yani evet. ...büyük eserler bırakıyor... Evet. ...hayat tecrübesi... ...demek ki yani görüş mesafesi çok uzun... ...Gazali'nin... Evet. ...yani bir, birilerinin 80 yaşında görebileceği... ...şeyleri 40 yaşında görmüş... ...görüyor... ...ve gördüğünde de... ...bir rüya görür gibi görmüyor... ...yani kat'i inanıyor kendisine... ...dirayetine güveniyor... ...bunlar böyledir diyor yazıyor. Üzerinden 3, 5, 7, 8, 9 asır geçtikten sonra bakıyoruz ki Allah rahmet etsin diyoruz. Çok güzel tespitler evet. yapmış. Şüphesiz masum olduğunu iddia etmiyoruz. Hata yok demiyoruz. Yani daha önce konuştuğumuz gibi Gazali'nin Rahmetullahi Ali kitabında keşke bu böyle olmasaydı, böyle denilseydi cümleler var mı? Var. Vardır. Peki evet. Gazali'de 20 bin cümle var kitabında diyelim. Dört tanesinde böyle bir hata bulunuyor. Kur'an mı bu elbette hata bulunacak canım. Evet. Belki nazar boncuğu gibidir yani Gazali'nin evet, o cümleleri. Evet. Kaldı ki onlar da neticede kendisinden önce de söylenmiş sözler. Yani tercih etmeseydi bu cümleyi diyeceğimiz şeyler Gazali'nin. Dolayısıyla Gazali raflarımızdan indirmeyi mucip şeyler değil bunlar. Bu şey konusunda kalp hastalığı dedik. Yani kalbi fark etme noktasında da problemlerimiz var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani e, bunların birer kalp hastalığı ve kalbin tedavisiyle bunların tedavi olabileceği, kalp bilinci diyebileceğimiz bir şey yeterli mi? Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bunun bir felsefesi var. Evet. O felsefeyi herkes konuşuyor zaten... ...şimdi kalp denmiyor da vicdan deniyor... ...vicdan eğitimi diyor vesaire... ...fakat şu var... ...bu kesinlikle bu ümmetin içinde... ...şu kalp eğitimi... ...kalp evet. kontrolü... Evet. ...kalp dizaynı... ...dizayn da gerekiyor kalbi... Bu, ...bu ümmetin içinde... ...bir branş olarak kalmalı... ...kaldı evet. da tasavvuf bu işi yapıyor... Evet. ...kalp eğitimi yapıyor... ...bundan yüzde yüz uzak duralım dediğimiz zaman e, yani beton yığınlarına döneriz. Tabiatın olmadığı beton yığını şehirler gibi bir Müslüman oluruz o zaman. Hocam Ben şöyle bir cümle kurarım zaman zaman. Yani adı tasavvuf olsun olmasın derim. Yani bir Müslümanın kalp meselesi olmalıdır. Derim. Bir kalp işçiliği diye bir zaruret var derim. Yani o işi sanki tasavvufun ötesinde yani herkesin hassasiyeti gibi mi görmek lazım? Herkesin zorunluluğu evet. ama yığılan hayat birikimi engelliyor bunu görmeyi. Evet. İnce ayar yapılamıyor hocam. Evet. Yani kalp ayarları ince ayarlardır. Evet. Bu ince ayarları kendisiz yapamıyor insanlar. Bu yüzden pek çok alim koca koca kitaplar yazmış insanlar gidip bir Şeyh Efendi'nin önüne diz çökme ihtiyacı hissetmiş. Evet. O onun talebesi olacak durumda değil belki de. Evet. Yani istami yani işte, bilgi birikimi Bilgi birikimi bakımından işte fıkıh kitabı yazmış bir alim. Evet. Gidiyor. Ee, Doğruduruz onun kitaplarını okuyarak fıkıh öğrenmiş birisidir belki. Gidiyor onun önünde diz çöküyor. Ee, kendimde kabalık hissediyorum diyor. Bunu nasıl düzelteceğim? Bir ince ayar kesinlikle söz konusudur. Bunu isterseniz ben şöyle benzeteyim. Mühendis kim, mimar kim hocam? Evet. Bir iç mimar diye bir branş var. Evet. Yani oturacağınız evin, ofisin içine şekil yapıyor adam. <gülüyor> i̇ç mimar dediniz ya kalp mimarı gibi bir yani şey. Yani evet. i̇ç, iç mimar. Evet. Halbuki evi yapan eden hep mühendistir yani. Yapıyor, çiziyor. Ondan sonra dört oda yapıyor. Ama ...o inşaat süresi kadar... ...iç mimar çalışıyor orada... Evet. ...oturunca zevkle oturulur hale getiriyor evi... Evet. ...köşelerine şekil veriyor... ...ampullerine şekil veriyor... ...yani iç mimarsız da olur mu bu ev? Olur... ...ama insan hayatı ilerledikçe... ...parası oldukça... ...iç mimarı daha çok kullanmaya başlıyor bu evet. sefer... ...yani kalp alemimiz bizim... ...ihmal edildiğinde... ...belki... ...belki... ...yani hemen kafir oldu herkes... ...sözünü kullanamayız... Evet. Yani o, ...o derece değil çünkü iman belli... Evet. ...şartları belli... ...ama hanımına zulmeden bir insan... ...oluşmasına da bir anlam veremeyiz... ...ya Müslüman bu işi niye yaptı deriz... Evet. ...mesela Müslüman bir bakkal... ...bu adamın elli kuruşuna niye tenezzül etti de... ...eksik tarttı diye tereddüt ederiz... ...niye... ...iç ayar sorunu var yani kantarı ton tartıyor... ...gram evet. tartmıyor onu... Evet. ...yani gramlardan anlamıyor... Evet. İç mimar sorunu var... ...oduncu kantara, kantarı <gülüyor> falan diyor... Yani şimdi evet. insanlar oduncu nedir... ...kömür <gülüyor> kantarı... <evet. gülüyor> kömür, ...kömür kantarı diyor... Yani ...ince tartmıyor... ...halbuki mümin yani kuyumcu kantarıyla... ...kuyumcu terazisiyle iş yapması lazım... Evet. ...kuyumcu diyor... ...büyük, büyük bir güne hmm. gidiyor... ...ahiret gününe gidiyoruz... İşte koy, koy, koy, koy, boynuzlu koçun, boynuzsuz koyunla hesaplaşacağı yere gidiyoruz biz. Gibi bir düşüncelerimiz. kaç işaretiyle yaptıklarımızın bile... Veylün liküllü humezetillümeze yani. Dudak büktün, bu görünmez, etmez, anlaşılmaz bir şey. Giyin, Ama ahirette hesabı var. Kıybete giriyor mu, girmiyor mu? Ahirette evet. hesabı var bunun. Bu ince ayarlar dikkat edilmediğinde... ...dikkat edilmediğinde... ...kısa devreler oluyor insanda... Evet. Sen tesisatın döşeli olduğu halde... ...kısa devre oluyor... Evet. ...kısa devre de sürekli sorun... elektrik evet. kesintilerine neden oluyor... ...yani evet. enerji kesintisine neden olduğu için de... ...enerjisiz Müslüman... ...en kritik anda... ...devreye girmeyen iman... Evet. ...sorunlarıyla karşılaşıyoruz... ...yani bu sebeple camiye Müslüman... ...ayaklarıyla gider... ...ama kalbini götürmek için gider camiye... ...evet... Yani bizim Asıl günün, kalbin, caniye girmesi. Şey. Tabii. Şimdi kalp o bakıma giriyor, günde beş defa e, orada ayarları düzeltiliyor, beş defa fabrika ayarlarına, iman ayarlarına taşınıyor. Ondan sonra çıkınca işte namazın potasında Erimiş güzel şekil almış bir mümin olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir Şeyh Efendi tasavvufta yapmış, bir sorun yok. E, filanca alim. Hadis kitabı okuyarak yapmış sorun yok filanca fıkıh kitabı okuyarak sağlanmış yani bizim gayemiz üzüm yemektir evet. yani bağcı ile bir alıp vereceğimiz yok bizim üzümdür asas gaye dolayısıyla Allah korkusu ahiret heyecanı ve insan olma nezaketi narinliği sağlansın bunun ismi ne olursa olsun evet bu açıdan bakıldığında mesela tasavvuf ki İmam Gazali konuştuğumuz tasavvuf konuşmuş evet. oluyoruz çünkü tasavvufun umde kitaplarından evet, evet. birisi yani bu bakımdan tasavvuf İslam'ın imanının şartlarından bir şart değil ama ince ayar kurumu olarak çok çok iş gören bir kurum evet. iki uçtan orta yerde böyle durabiliriz hocam burada bir şey daha var şimdi Gazali e, bu işte kibir gibi, gıybet gibi, şirk, nifak vesaire bunları tahlil ediyor diyoruz. Yani bu hastalıkların nasıl oluştuğunu, insanın neden bu hastalıklara düçar hale geldiğini tahlil ediyor. Şimdi normalde tedavide de bu tahlillerin önemli rolü olmalı değil mi yani tabii, tabii. yani o işleri tedavi edecek ister kendisi tedavi etsin insan ister bir bu işleri tedavi edecek bir kişinin önüne diz çöksün hizmet satın alsın. Hizmet satın alsın. Çok güzel. O hizmeti verecek olan insanların da mesela Gazali gibi yani bu tehlikeli alanları helaket sürükleyecek alanları tahlil edebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ne burada desin? bilmiyorum ayrıntısına girmeden Gazali için yapılabilecek tenkitlerden biri Gazali bu işin pratiğinden gelmiyor. Kitabım evet. kitaptan geliyor. Yani hmm. Gazali bir tekkede birkaç bin müridiyle oturmuş kalkmış birisi değil. değil yani yani vakti yok. Önüne birisi zaten. problemli biri gelip de onun kalbini onarmış değil yani. O, yani şöyle, gerçi ömrünün son kısmında baba toprağını da bir yer, bir cami ve bir tekke yapıp öyle yaşamayı düşündü de Allah Teala ona görevim bittidi de aldı onu. Evet. Son, ondan yani elli beş yaşından sonra planı oydu. Evet. Oturup, hmm. işte bildiğimiz tekke hmm. kurdu da tekkesini kurdu. Nasip olmadı ona uzun süre evet. orada. Belki kardeşi devam ettirmiştir. Bir, bir dakika abisi var onun. Evet. Veya kardeşi diyelim. Ee, o herhalde devam... Onu iyi bilmiyorum. Devam ettirmiş olabilir. O da aynı evet. öyle Onun gibi alim birisi kardeşi de. Gazali kitaptan geliyor. Yani masasından hmm. bu işleri planlamış. Ama benim şahsi kanaatim o ki... Mesela bir yazarla... Ee, ...o işin pratisyeni arasında... ...çekirdekten geleni arasında... ...yüzde elli fark olur diyelim... ...gaza halde bu fark yüzde elli değil... ...yüzde yirmi, yüzde otuz misal... ...belki fark olabilir... ...yani sen masada yazdın bunları... Ee, ...Anadolu'nun... ...Kastamonu'nun bir kasabasında da... ...yirmi senedir insanları irşad ediyor bu zat... Evet. ...kitap kitap yazdığı yok ama... E, ...o köyde de... ...insanlar Allah'tan korkuyorlar... ...bunun irşadı sayesinde... Gazali'de Peki, bu fark var. Peki şöyle bir şey sorayım hocam. Yani bu hani alaylı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> alaylı bir Alaylı e, böyle bu işin fiiliyatında bulunan bir mürşit diyelim ki ya da bir e, böyle bir mürebbi bir insan. Gazali'nin kitaptan gelen çizgisiyle bunun e, hani iç içe geçmesi diye bir zaruretten söz edilebilir mi? Yani o alaylı insanlar Gazali'nin bu yani kalp iklimine yönelik tahlillerini bilmiş olsalar daha müessir neticede O noktaya gelecektim zaten. Evet. Şimdi Gazali alaydan gelmiyor. Alaylı değil ama alaylı birinin talebesi. Yani evet. Gazali bir defa yetişirken Tusi dediğimiz bir tasavvuf erbabı birisinin ...ana hatlarını çizdiği... Hmm. ...bir sistemden geliyor. Yani. Cüveyni... ...Asas hocası, Şeyh'i ...kadim kültürü... ...yüzde yüz ona aktarıyor. Yani Gazali... ...işte İngiltere'ye gitti... ...orada tezini yaptı... ...toplumun başına mühendis olarak geldi... ...öyle bir tip değil. Çekirdeğin içinden... ...geliyor zaten geliyor. O, o toplumun evet. içinden geliyor... ...ama kendisinin uzmanlığını tatbik ettirdiği bir çiftliği yok. Evet. O alanda. Dolayısıyla Gazali'nin bu tarafında belki bir eksiklik görülebilir. Ya sen bunları yazdın. Ben bunu Gazali ile ilgili sormadım hocam. Yani diyelim bugün. Ama biz hazır Gazali'yi konuşuyoruz diye <gülüyor> itham görmemek için de hep Gazali üzerinden konuşuyorum. Yani e, bugünden diyorum. Tabi. Yani, bugünden de diyelim ki bir mürşit aynı zamanda bir psikiyatri görevi Değil mi? Yapıyor öyle. yani. Öyle bir, yani kendisine geliyor. Diyelim ki mühlikattan herhangi birisine maruz kalmış bir insan geliyor. Onu görmek, derdini anlamak. Değil mi hocam? Ve şunu yaparsan şöyle oluruz. Sağlığına kavuşursun diyebilmek için de, yani Gazali'nin o bize verdiği, Kalp tahlilleri... değil mi? İnsan şu sebeple gıybete yönelir, diyor mesela, değil mi? Kibirin kaynağı şudur diyor. Kocakarı ilacı diye bir ilaç var. Mı? <gülüyor> var. Bir de tıp ilaçları var. Tabi. Ee, alternatif tıp deniyor. Şimdi kocakarı ilaçlardan. Bizde biraz daha herhalde düşük. Alternatif <gülüyor> ee, tıbbın da gene bir şeyi var herhalde. Bir alt kademeleri, evet. Çünkü alternatif tıp yine bir laboratuvar kutu mutu gör, öbürü tekne de yapıyor <gülüyor> ilaçını evet. yani onu. Şimdi. Ee, alternatif tıp veya koca ilacı ne dersek diyelim durumunda olduğu zaman bir mürebbi yani nihayetinde yasal değil neticede A tıpkı bunun gibi yasal Hı. değil o zaman Kesinlikle, yasalı İslam is ölçüleri yani açısından yasal mı? manasında şunu söylüyorum yani aklına kesiyor şöyle yap diyorsun Hı. ya bunu bir yere dayandırman, dayandırman lazım o da mi? gazalidir Evet. Gazali gibidir, muhasibidir. Yani hı hı. birine dayandırmadığın sürece sen koca kare ilacı yapıyorsun. Bu işin Belki... geleneği var, ha. klasiği var. Bu, bu bu klasik işte Gazali'de bir zirveye oturuyor. Evet. Muhasibi de çok uçuk kalıyor. Yani yetişilmez bir hedef gibi duruyor. Hasan Basri örneğinde yetişilmez duruyor. Gazali dengeliyor bunu. Evet. Bir yerde oturtuyor. Dolayısıyla ...bir Gazali tanımak... ...siz e, Mürşit'ten... ...Mürabbi'den örnek verdiniz... ...ben anne diyeyim size... Evet. ...şunu düşünüyorum ben... ...Gazali'den okumuş birisi olarak... ...ve baba olan bir insan olarak söylüyorum... ...Gazali'yi... ...böyle roman gibi değil... ...ders kita gibi, gibi okumuş bir annenin... ...yetiştirdiği çocuk... Mesela ikinci çocuğu olsun diyelim hı hı. Birinci çocuğunu da Gazali'den Önce yetiştirsin O iki çocuğu oturtalım biz fark ederiz bu farkı hocam Allah Allah Hissedilir. Evet. Yani çocuğunu tanır o anne Gazali'nin verdiği çerçevelerle O Gazali'nin verdiği eğitimle <gülüyor> evet. Namaza alıştırdığı çocuk Farklıdır evet. Orucu alıştırdığı çocuk farklıdır Annenin diline yansır Gazali evet. Eline yansır Yani annenin uykusuna yansır o anne mücahitleşmeye doğru gider. Evet. Bu bir Gazali'nin sırrı değil. Eğitim sırrı bu. Yani pedagoji e, dersi görenler e, görmeyenlere göre neden yetkili etkili oluyorlar? Yani insana ait sırları tanıyorlar. Gazali içinde pedagoji, psikoloji, sosyolojinin temel mantığı bulunan bir eserdir İhya-i Ulumuddin dediğimiz. Kesinlikle Anne farklıdır Gazali okuduktan sonra. Bir İmam hatip öğretmeninin Gazali okumuşuyla ama not tutarak, altını çizerek kastediyorum. Gazali okum, alıcı al, alıcı göze. Alıcı niyetiyle. Öbür mesela bazı arkadaşlar duyuyorum kültür toplanıp, olarak okuyorlar. Toplanıp esni esni okuyorlar. Yani evet. bu ...sevap olur ayet hadis geçiyor arada... Yani evet. ...o kadar, o öteye gidemez o... Evet. ...yani bir not tutmadıkça... ...kitap niye okunur onu merak ediyorum ben... ...yani insan... ...bir kitabı okurken veya dinlerken... ...bir şeyler yazmalı, çizdiğin yer... ...senin aklında kalma ihtimali olan yer... ...şey derler hocam... ...Süheyl Ünver merhum... ...mesela bir yere konferansa çağırdığında... ...çağrıldığında... ...not tutulmuyorsa... ...konuşma yapmazmış, geri dönermiş... Yani herkesin elinde bir not defteri olması lazım. Ee, ve not almaları lazım. Yani ciddiye aldığı... O zaman o pek konuşamamıştır hocam. <gülüyor> Çünkü not alınmıyor diyorsunuz, değil mi? <gülüyor> alınamıyor maalesef. Yani alınamıyor. yavaş yavaş bu cep telefonlarıyla vesaire şey yapıyorlar. Ben şunu söyleyeyim hocam, cep telefonu ve kayıt cihazları... ...olumsuz sonuç veriyor... ...nasıl olsa bir daha dinlerim diye... ...o arada kestiriyor insanları... Hmm, evet. ee, ...yani o andaki ciddiyet... ...çok önemli... Evet, güzel. ...çünkü seçmeye çalışıyorsun... Güzel. ...cümle yakalamaya çalışıyorsun... ...o çok Altını önemli... ...altını çizmek, evet, cümle Mes yakalamak... ...yani hatırlıyor musunuz biz Hamzalı kursunda... ...sizin dikkatinizi çekmişti... Evet, ee, ...yani... Çocuklar. Cümle, cümle seçimleri çok dikkatli değil. Önemli yerleri hemen kaleme evet. sarılıyor çocuk. Evet. O anda tutmak bir eğitim tarzı. Aynen. Doğru. Kayıt alıyorum dinleyeceğim diyorsan kitap var zaten Aynen. piyasada. O kitabı bir daha oku. Bu ertelemedir. Ertelemede hayır yok. Evet. Ertelemede doğru. hayır yok. Dolayısıyla gazali notları tutmuş bir öğretmen, İmam hati bir öğretmeni hocam farklıdır. Doludur o. Dudaklarının hareketi öğrencinin gözünde şekil alır. Bu çok önemli. Şimdi bizim bu programı dinleyen bir anne hocam eminim ki farklı olacak. İnşallah. Bir öğretmen eminim ki farklı Ama bir şartla o anneleri bize dua edecek hocam. İnşallah. Biz de dua bekliyoruz. Bu, bu programın bereketi de odur hocam. Yalnız şunu tavsiye edeceğim hocam. Bir anne evinin işi, yavrularıyla meşgul bir anne. Koca kaç bin sayfalık ihya ölü baştan sona okumaya kalktığı zaman ...başarısı çok düşük. Yorulur kısa süre. Evet. Yani biter, pili biter. Ben şunu tavsiye ediyorum. Bölüm seçip okunsun. Hmm, güzel. Mesela biz neyi bahsettik? Helak edici şeyler. Mühlikat, Dö helak edici. Son ciltte helak evet. edici şeyleri bulalım mühlikatı. Oradan başlayalım. Mesela kadınlar için e, dedikodu bölümü başlıyor. Evet. Biz ailece bunu çözelim. Yani peyniri... Dilim dilim yudumlamak daha kolay. Evet. Ekmeği de dilim dilim çiğnemek çok daha kolay. Gazale, dev bir dünya. İki, sözlük yanında olmadan okuyacağımız bir Türkçe kitap da yok artık. Evet. Çünkü günlük hayatımızda kullandığımız Türkçe, çok. kitap Türkçesinin yüzde yirmisi evet. belki. Bilmiyorum yani okumuşlar için yüzde elli olsun bu siz ne tahmin ediyorsunuz ne oranlılar Öyledir yani? hocam öyledir yani çok sınırlı kelimelerle konuşuyoruz uzun cümle kullanılamıyor yani bir yerde mesela. bir yerde ben böyle bir hani Osmanlıca da demeyeceğim yani biraz daha böyle elli yıl önce de kullanılan bir kelimeyi biraz da e, kelin harflerin hakkını vererek konuştum söyledim oradan birisi ...hocam dedi, sizi böyle bir kelimeyi kullandığınız için tebrik ederim dedi. Yani bazen bir kelime bile yaşıyorsa, yani o bir tebrik şayan oluyor. Bir, bir gariplik ama bu. Evet, doğru yani, dil, tabii. Dilimizin... Fakirleşiyoruz hocam. Mesela devlet kurumları da üçer harfli, dörter harfli sembollere dönüştü hep. İşte evet. mit diyor mesela leri Allah'tan İçişleri bakanlığı deniyor bakalım iç mi bir şey deecek ona mesela <gülüyor> hep kısaltmaya gidildi Doğru. Bu kısaltma dili de kısaltıyor bu arada. Evet, evet. Duygularımızı sembollerle anlatır olduk. Mesela evet. dikkat ediyor musun? Bazen bana mesajlar geliyor. Ben hasta kullanmam. Böyle bir gülücük resmi, el sallama hı -hı, resmi hı. telefonda. Mero o yazı çeşidiymiş. Evet. Alfabesi de varmış. Ben bunu yeni öğrendim. Evet, evet. bir çocuk dedi. Bak bu, burada alfabesi var bunun. Bunlara bas dedi. <gülüyor> ya, git işine ben konuşurum dedi. Yani dil özürlü insanın... E, ...alfabe bilmeyen bir insanın alfabesi oluşturulmuş gibi bize alfabe evet. olacak. Bu sebeple annelerime, öğretmene bunu tavsiye edemem. Ayıptır bu tavsiyelerin evet. sözlüğü vardır. Annelerimize, bacılarımıza tavsiye... Yap. ...sözlük bulundursunlar, üşenmesinler. Evet. Sözlük kullansınlar. Güzel. Yüzde yetmiş anladıysa kelimeyi o cümlede düzelir zaten. Evet. Ama evet. bir kelime yüzde kırklarda anlaşılması açısından... ...mesela... Annenin istihkakındandır diyor. Allah Allah istihkak. Sözlüğe bakacaksın. Evet. Çünkü bunu Allah'ın izniyle bir defa bakarsın. Tabii, Ondan sonra tabii. o kelime senin tabii. olur. Mesela ihyadan 100 sayfa okuduk diyelim. 50 kelime kazandırsın sözlüğümüze bu. Çok güzel. Yani evet. paradan e, korkarsın zekatını ne yapacağım diye. Kelimenin fazlasının zekatı yok. Yani bir sıkıntı yok. Kelime evet, bol bol evet. kullanmamız gerekiyor. Sözlüklü. Altını çizerek, kitabın altını çizmek hiç günah değil. Kitap kirlenmiyor. Ne olursa evet. olsun altını çizerek bir de... Daha size mal oluyor. Sizin altını altı çizdi... çizilen yer e, işaret koyduğun. Evet, senin. Evet. O, ben onu şöyle benzetiyorum Hepinize hocam. Hepinize onu yapmışızdır. Hocam, hocam başka Aa, türlü öğrenilmiyor. Evet. Yani... Koyun bakmaya gidiyorsunuz Kurban Bayramında bir tanesine pazarlık ediyorsunuz boyu yok kulağıne evet. boynuzunu boyu bu senin diyor evet. yani o kitap bir koca bir sürü gibi duruyor içinde işaretlediğin senin yani de olabilir anne deftere mutlaka not alın diyorum yani okurken not alın mutlaka bir de anne mesela on günde o bölümü okudu diyor evet. edip edip bir deftere de mesela yüzde ...biri düzeyinde özetlemeli bunu... ...mesela işte dedikodu bölümünü... ...okudum mühlikattan ...o altını çizdikleri yazsa... ...o onun... ...not defteri... ...müktesebatı, onu. müktesebatı oluyor... <gülüyor> ...onu yüzde yüz kullanma kudretinde... ...oluyor evet. artık... ...bir ay sonra o hanımı... ...eşi gördüğünde veya yakınları... ...gördüğünde tavırlarında bile... ...onu fark ederler... Doğru, doğru. ...nasıl mesela bir insan... E, ...tatile gidiyor, dönüşte yüzü... ...işte güneşte yanmış oluyor... ...bitkin, yorgun oluyorlar... ...tatilden geldi, anlaşılıyor ama... ...araba kullanmasından bile belli tabii, oluyor... Tabii, evet. ...yani İhya okuduktan sonra... ...Riyaz-ı Salih'in okuduktan sonraki... ...günlerimiz bizim... ...öyle olur aslında... Evet, ...o yoğurur insanı... ...yoğurur... ...onu eğer bu şekilde beceremiyorsa insan... E, ...ne oluyor... ...bir defa İhya Ölemeddin içinde her sayfada 30-40 defa Allah ve Resulullah diyor salallahu aleyhi ve sellem. Yani bu bereket bir defa bunu evet. bir sıkıntı yok. Her halükarda bir kazancı Kazan. var yani. Ama bu kazancın kaymağını da yiyebiliriz. Evet. Niye çömeleğini falan yiyelim? Kaymağını evet. da yeriz evet. bunu yani. İnşallah. İnşallah. Evet. Biraz, Biraz da hocam bu münciyata da azıcık geçelim diyorum. Münciyat neyi kapsıyor? Kurtarıcılar. Kurtarıcılar nedir? Ne kurtarıyor bizi? Şimdi Neden he, onu şey... helak diye bir sorunumuz var mı? Var evet. Ve bu helake bir yerden bulaşıyor muyuz muhakkak? Maalesef. İşte şu haramdı bu mekruhtu Gözümüz geldi. bulaşıyor, kulağımız bulaşıyor, kalbimiz bulaşıyor. Hiçbir şeyini bulaştırmayan boş durduğu için bulaşmıştır. Evet. Boş evet. durmak da bir suç çünkü. Evet. Yani Müslüman olarak boş durmak. O zaman bizim kurtulmamız lazım. Evet güzel ha, Bu kurtulmamız nedir? Hı hı. Nelerle kurtulabilirim? Hemen karşıma tövbeyi çıkarıyor Tövbe en büyük kurtarıcıdır dikkat evet, et diyor güzel. Tövbeyi ihmal etme Tövbe senin hayatındır diyor evet. Ondan sonra istiğfarı ki, unutma diyor Yani Müslümanın Belki ana gündemlerden biri değil mi hocam? Tövbe diye bir Hassasiyeti olacak Başımıza gelmiş en ağır suçlardan biri hocam Tövbeyi kumarbazların Öceli yaklaşmışların... ...hacca gitmeyi düşünenlerin... ...işi zannedişimizdir... ...habbi evet. genç asas tövbe yapmalı... Evet. ...asas küçük günahları olanlar... ...tövbeye hemen sarılmalı ki... ...kolay çünkü bu... Evet. ...birikmeden, turşusu kurulmadan... ...bu işi yapmak ya, lazım... Evet, evet. ...yani tövbelik bir suç bu... ...bunu erteleme hastalığı... Tövbe, evet. ...dolayısıyla en büyük kurtarıcı... ...küfürden iman ederek... ...tövbe... Evet. ...kebairi terk ederek tövbe... Anne babaya hata yapıldıysa gidip ayaklarına kapanarak tövbe. Kul hakkı hatası varsa kul hakkını gidip sahibine vererek tövbe. İbadet ihmali varsa namaz ihmali onları kaza ederek tövbe. Oruç ihmali varsa onları bir evet. evlat, evlat yetiştirirken eş ilişkilerinde bir hata yapıldıysa zararın en yakınından dönerek tövbe. Çünkü telafisi yok. Çocuğun ilk on senesi gitmiş. Evet. Ama bunun tövbesi var mı? Var. Zararın neresinden dönersen. Tövbe ettikten sonra ikinci basamağa çıkarıyor. İkinci basamakta da diyor ki şimdi sürekli istiğfar et. Allah'tan mağfiret iste. Geçmişi kapalı tutsun Allah. Evet. İstiğfar tövbenin cilası. Evet. Ve rızkın bollaşma nedeni. Mesela ısrarla vurguluyor, istifar sayesinde mümin ayakta durur diyor. Kurtuluş basamaklarından Kur, ikinci basamak. <gülüyor> Üçüncü basamağa getiriyor bu sefer. Tövbe ettin, istifarla o tövbeyi güçlendirdin. Şimdi Allah'a tesbih'e başla diyor. Evet. Şimdi tesbih'e başla. Birikim yap yani. Evet. Artık kara şirketi kara geçir. Ne yap? İşte zikrullah yap. İşte Kur'an oku. Yani takatı kadar. Eki ve... o da tevbe tahkim gibi bir şeydir. Yani yeniden, Allah ile beraberlik. Yeniden tevbe pozisyonuna düşmemek için yatırım yapmak yatırım gerekiyor. Yapıyor, evet. Çünkü boş durduğun her an senin için tevbeye zorlayacak ya da tevbenin nedeni olacak bir günaha sevk edecek seni şeytan. Bu arada Gazali bütün bu yatırım, bu projelerini anlatırken tek olmadığımızı, bir rakibimiz şeytan olduğunu... ...şeytana karşı bunların hepsini... ...yapmak zorunda olduğumuz... ...yani biz savaş içindeyiz biz şeytanla biz... ...adeta... ...bu savaşta o sürekli ok atıyor... Evet. ...sen atmazsan o atıyor... ...ya sen savunup ona... ...karşı taarruzda bulunacaksın... ...ya da şöyle bir mola vereyim dediğin yerde... ...ok yağmuru tutacak seni... Yani Allah ...ve berbat olduğunu. edecek diye tavsiye ediyor... ...mühlikat ve münciyatın... ...şöyle... ...milyonda bir özeti bu kadar hocam... Çok teşekkür ederim Allah razı olsun Amin. Allah İmam Gazali'den Böyle güzel İslam alimlerinden Allah dostlarından razı olsun Amin. Yani aradan Asırlar geçiyor oluştursun. Asırlar geçiyor Yolumuzu ışıtan aydınlatan Ne asırlar hocam e sen geçen hafta İstanbul'daydı e gibi Ölçüler e veriyorlar e Allah razı olsun Amin. cümlesinden. Amin. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli dinleyiciler, evet. İslam'dan ayar